1709 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Ensar hakkındaki hutbesi. Minber üzerinde Resulullah'ın Ensar için şöyle bir hutbe iradettiğini dinledim. Diğer insanlar benim dış elbisem gibi ise Ensar benim iç elbiselerim gibidir. Diğer insanlar bir vadiye, Ensar da bir vadiye yönelse ben Ensar'ın vadisine yönelirim. Eğer hicret olmasaydı ben de Ensar'dan bir kişi olurdum. Kim Ensar'ın başına geçerse onların iyilik yapanlarına iyilik yapsın. Onların kötülük yapanların da suçunu affetsin, kim onları korkutursa iki tarafında bulunanları işaret ederek şu iki adam arasındaki kişiyi korkutmuş olur.